ve خیر الهدیه دی محمد سلّاهی بسّلّم، و شرر الامور متصاطها، و كل kulle بدعة، و كل بدعة زلالة، و كل زلالت في النار. Akide dersimizde isim ve sıfat tevhidin bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına dört şey olmadan yani tahrifsiz, tatilsiz, temsilsiz ve teklifsiz bir şekilde iman etmenin. Detaylarına değineceğiz bugün inşallah. Tahrif, e, nassın lafzını veya anlamını değiştirmektir. Lafzın değiştirilmesi beraberinde anlamını değiştirebilir de, değiştirmeyebilir de. Bu üç kısımdır. Birincisi, lafızla beraber anlamı da değiştiren tahrif. Mesela bazıları Allah Teala'nın... Ve Allah'u Musa teklima Nisa 164. ayetindeki Allah Musa'ya hitap ederek onunla konuştu. ayetindeki lafsı celali nasb ederek fetayla üstünle okuyorlar ve Allah'e Musa teklima şeklinde okuyarak bunun manasını Musa Allah ile konuştu şekline getir bu şekilde okumuşlardır. Yine Hafız İbn Uzeymi e, Kitab-ı Tevhid'de kendi aslandaki bidatçilerin Onlardan birisinin Allah'u nuru semavati vel ard yani Allah göklerin ve yerin nurudur ayetini bu şekilde okumanın caiz olmadığını iddia ettiğini Allah'u nevveres semavati vel ard yani Allah gökleri ve yeri nurlandırır şeklinde okuduğunu zikretmiştir. Ona nasihat mektubu yazıp bir arkadaşıyla gönderdiğini mektubun ona ulaşmasından sonra bu bidatçinin bu görüşünden dönüş yaptığını da zikrediyor. Yani bu lafızla beraber mananın değiştiği bir tahriftir. Yani o harekelerin değişmesi e, bazen manayı değiştirir. Burada mesela e, ve Allahu ifadesinde Allah lafzının üst, e, ötreli olarak, yani kırat bu şekilde gelmiştir. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretti. kırat bu şekilde gelmiştir. Manası Allah Musa ile konuştu. Yani oradaki ötre, Allah lafsındaki ötre, Allah'ın fail olduğuna, yani o teklim, konuşma e, fiilinin sahibinin Allah olduğuna delalet eder. Fakat onlar Allah'e diyerek bunu nasf hale, yani mef'ul hale getiriyorlar. Allah lafsını duasıyla Musa Allah ile konuştu şekilde okuyorlar. Bu onların Allah'ın kellem sıfatına iman etmediklerinde. Yani nur semavatideki eee ifadeyi nevvere diye bunu da işte nurlandırmak manasına getirmeleri de böyle bir tahrif yani bu hem manayı hem lafsı tahriftir ikinci şekli tahrifin ikinci şekli lafzın değişip mananın değişmediği tahriftir mesela Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin bunu üstün olarak hamd kelimesini üstün olarak Elhamdillah şeklinde okumak gibi Genelde bunu yapan kaslı bir şekilde yapmaz. Bunu cahiller yapar. Yani mana değişmez. Elhamdülillah, elhamdülillah. İkisinde de mana değişmez. Fakat bu cahilliktendir. Kıraattaki cahillikten meydana gelir böyle bir tarif. Üçüncü şekli ma sadece mananın tarifidir. Yani lafız tarif edilmeyip mananın tarifidir. Delilsiz olarak lafzı zahirinden başka manaya çekmektir. Mesela eşarilerin ve başkalarının yaptığı gibi allah Teala'ya izafe edilen yedeğin yani iki el kelimesine kuvvet veya nimet anlamını vermek, istiva lafzına istila anlamını vererek tahrif etmek, gülme lafzına sevap anlamını vermek gibi. Bu allah Teala'nın isimlerinde ve ayetlerinde sapkınlıktır. Sıfat naslarını tevilinden başka anlamlara tevil ederler ve delil zannettikleri beşeri görüşlerle akli şüpheler dışında delilleri olmaksızın, Lafzın tercih edilen muhtemel manasından, tercih edilmeyen muhtemel manasına yüklenmesi gerektiğini iddia ederler. Hakikatte bu ancak Yunan felsefesi üzerine kurulmuş kelam şüpheleridir. Sıfat naslarını tevil etmeleri hakikatte Allah'ın kelamını ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamını aslında başka manaya tarif etmektir. Allame Muhammed bin Şevkani et-tuhef fi mezahibis selef adlı risalesinde şöyle diyor. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, tabi ve onlara tabi olanlardan selefin mezhebi, sıfat delillerini tahrif etmeksizin, ondan bir şeyi gelişigüzel tevhül etmeksizin, zorlamaksızın, benzetmeksizin, tevhülün çoğunda olduğu gibi tatil etmeksizin, yani anlamını iptal etmeksizin, zahirleri üzere uygulamaktır. Bu hususta şiddetli ol. Bil ki, bu asırların en hayırlısı, sonra ondan sonra gelenlerin sonra onların ardından gelenlerin mesebidir. Sıfatlar konusunda sonradan çıkan mezhepleri terk et. Kelamcıların getirdiği ibarelerden yana gönlün rahat olsun. Bunları ıstılah yaptılar ve Allah'ın kitabı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetini reddetmek için bunları bir esas edindiler. Kur'an veya sünnet nasıl icat ettikleri bu esasa uyarsa kabul, uymasa reddettiler. Esaslarına uygun kabul ettiklerini muhkem ve makbul saydılar. Esaslarına muhalif olanı ise merdut, yani reddedilmiş ve müteşabih saydılar. Zahirdeki manaya delaleti apaçık olan bin ayet veya sıhhat sabit olan bin hadis bile getirsen, ona aldırmazlar ve başlarının üzerine koymazlar. Şaşırtıcı şeylerin en şaşırtıcısı ve haberlerin en garibi şu ki, sonrakilerin esas edindiği akla dayalı mücerret iddialardan, ve üzerine atılan yalandan başka dayanağı olmayan bu ibareler kelam ehlinden bir topluktan sadır olmuştur. Yani onlardan kaynaklanmıştır. Onlardan her biri akıllarına göre bu konuda çekişmişler, anlayışları ihtilaf etmiştir. Birinin bu söz hakkında aklın hükmü şöyledir dediğine, bir başkası bu konuda aklın hükmü böyledir der. Sonra sözlerini nakz eden muhalifleri onların karşısına geçerler. Böylece akıllarına iftira ederek hasmının naklettiği şeyin aksine akıl yürütür. Yani bu kelamcılar da böyle e, bunların tevili usunda da iktiraf ederler. Cehmilerin e, aklına uygun gelen şeyle eşarilerin aklına uygun gelen şey birbirinden farklıdır. Bunların her ikisi de birbirini sapıklıkla nitelerler. Sonra bunu esas edinerek kitap ve sünnet delillerini reddederler. Ona göre muhkem olan bunlara göre müteşabihtir. Onlara göre aklın delili esasa aykırı iken diğerine göre uygundur. Neticede bunlar diğerinin bilmediği şekilde Allah'ın sıfatlarını bilmektedir. İşte sana bu yeter. Başka şeye gerek yok. Allah Subhanahu teala'ya haya ilmi onu tekezletir. Muhakkak ki sahih tevil... Kitap ve sünnette gelene uygun olandır. Buna aykırı olan batıldır. Zira üzerinde siyah delil, yani sözün akış delili ve beraberinde gerektirici karine, yani böyle bir tevili gerektiren bir işaret olmayan her tevil, hidayet edici ve apaçık olan kelamın kastetmediği şeydir. Şayet onu kastetseydi mutlaka zahirine muhalif olan anlamına dair karineler, Buna dair işaretler onu kuşatır ve böylece onu içten duraklamaya da hataya da düşmezdi. Muhakkak ki Allah kelamını beyan ve hüda olarak indirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ibareler beyandır, açıklayıcıdır, açıklanmıştır, hüdadır, hidayet edicidir, doğruya götürücüdür. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kitabında Allah'ın eli, istivası Resulullah Aleyhisselatü işte sünnetinde gülme, nüzul veya yine ayette Rahman'ın baldırı gibi ibareler bunları okuyan kimseler için bu hidayet edici olmalıdır. Kur'an'ın özelliği böyledir. Ama bu tevil ehline göre bu tevillerinin bir öncesi yok, dayanağı yok. Yani sahabeden, tabinden, tabinden bunların aslında da bir dayanakları yok. Bunlar böyle tevil ediyorlar kelamcıların ve felsefecilerin koydukları esaslara göre bu tarifleri yapıyorlar ve diyorlar ki bundan sonra Kur'an böyle anlaşılmalıdır. Yani el denilince şu anlaşılmalıdır, gülme denilince şu anlaşılmalıdır, işte baldır denilince bu anlaşılmalıdır diyerek bu tevillerle bu Kur'an'ı bir nevi elekten geçiriyorlar. Böylelikle aslında Kur'an-ı Kerim'in kendi başına hidayet edici olma özelliğini de reddetmiş oluyorlar bir yerde. Yani şayet bu kelamcıların tevhirleri olmasa işte güya haşa Kur'an-ı Kerim lafızlarıyla muhataplarını saptırıcı. Yani bir adam bunu okuyacak işte Allah'ın eli var diyecek ve böylece sapacak. İşte Allah semaların üzerinde diyecek ve böylece sapacak onların intikadına göre böyle bir şey olur. Kur'an-ı Kerim burada Allah'ın elini ve diğer sıfatlarını Ispat ederken mahlukuna benzetmekten de nefret etmiştir. Yani bir kimse tutup da işte Allah el diyor, el de işte bildiğimiz eldir diye tevil etmeye kalkar ve Allah haşa mahlukuna benzetmeye kalkarsa o Kur'an'ın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmemiş kimselerdendir. Burada el ile kastedilenin ne olduğunu Allah Azze ve Celle yani şeklini, keyfiyetini bize bildirmemiştir. Ama el hakiki bir elidir. Fakat mahlukuna benzemediğini bildirmiştir. Biz bunlara yani her hikayede de iman ederiz. Veya siz nerede olsanız Allah sizinle beraberdir ayetini bir kimse tevhile etmeye kalkamaz. Yani Allah semaların üzerindedir. Yani biz buna da iman ederiz, ona da iman ederiz. Ve Allah ilmiyle bütün varlıkları kuşatmıştır. İlmiyle beraberdir deriz burada. Yani Taha suresindeki ayetle bunu böylece açıklarız. Yani birisine iman edip diğerini inkar etmek söz konusu olamaz. Evet. Sahih tevilin kitap ve sünnette gelene uygun olan olduğunu söyledik. Kur'an'ın hüda ve beyan özelliği ...sebebiyle bunların teyvil edilmesinde yanlışlığına işaret edildi. Evet, şayet bunlarla Kur'an'da geçen ve sünnette geçen bu ibarelerle... ...zahirinin zıttı, zahirinden başka bir şey kastedilseydi... ...ve ilk bakışta anlaşılıveren anlamına delalet eden kardiyoniler olmasaydı... ...ve anlam herkesin anlayışına bırakılsaydı... ...onun vasfı, yani Kur'an'ın vasfı mübin olmazdı o zaman... Halbuki Kur'an kendi içerisinde, kendisini kitab-ı mübin diye ifade ediyor. Allah Azze ve Celle kitabını kitab-ı mübin, açıklayıcı diye ifade ediyor. Şayet Kur'an bu şekilde açıklamasaydı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamasa, o zaman mübin özelliğini kaybederdi. Yani böyle bir vasıfından bahsedilemezdi. Sonrakilerin akıllarına göre anlamalarına bırakılsaydı, böyle bir özelliğinden bahsedilemezdi. Çünkü o zaman açıklık kalmıyor. Yani Selefi bir tarafa bırakın. Mesela Kelamcılar Selefin anlayışını bırakmışlardır bu konuda. Terk etmişler. Ve mesela Eşeriler diyor ki böyle anlaşılması lazım. Cehmiler böyle anlaşılması lazım diyor. Müşebbihe böyle anlaşılması lazım diyor. E bunların aklına kaldığı zaman demek ki bu kitap yani Seleften kopardığın zaman, Allah Resulü'nün beyanından kopardığın zaman o zaman mübin olmuyor. Bak iktirafa düştü bu insanlar. Yani Kur'an üzerinde iktirafa düşüyorlar. İşte e, demek ki Allah'tan, Resulünden bu ümmetin selefinden böyle bir tevil, böyle bir açıklama olmaksızın yapılan bu teviller ancak insanları ihtilafa, batıla sürükler. Şayet o Allah Azze ve Celle'nin Nisa 82. ayetinde belirttiği gibi Allah katından gelmiş olmasaydı onda pek çok ihtilaflar, çelişkiler bulurdunuz diyor. Evet. Yine bu ee, anlattıklarımız Kur'an'ın hadi hidayet edici olma özelliğini de e, ortadan kaldırır. İddiatikleri gibi olsaydı. Tevil inşa, yani ortaya koyma değil, kelam sahibinin muradına haber vermektir. Yani Allah Azze ve Celle şöyle buyururken buradan kastı, maksadı, murad ettiği mana şudur, irade ettiği mana şudur demektir. Tevil'in manası budur. Lafzın manası manası şöyledir, şöyledir denildiğinde kelam sahibinin muradını haber vermek olur ve onun kelamı kastedilir. Eğer haber buna mutabık değilse sözü kelam sahibinin kastettiğinden başkasıyla tefsir etmek olur. Bu da apaçık bir hatadır. Evet. Bidat ehli yaptıkları şeylerde aslında tahrif yaparlar. Dinde tevil meşrudur ama delile mutabık delille gelirse meşrudur bunlar yaptıkları tahrifi meşru gösterebilmek için ona tevil adını verdiler aslında yaptıkları şey tahriftir tahriflerini tevil adıyla yani meşru olan bir şeye benzeterek batırlarını böyle sokuşturuyorlar yani bak diyor selef de tevil etmiş diyor yani biz de tevil ederiz diyor buradan böyle hareketle bunu söylüyor selefin yaptığı tevil doğru ama sizin yaptığınız tahrif yani bu ayrımın bilinmesi lazım. Tatilin manası Allah Teala için vacip olan isim ve sıfatları veya bunlardan birini inkar etmektir tatil. Tatil iptal etmek manasında. Bunun da iki türü vardır. Birincisi külli tatil. İsim ve sıfatları inkar eden Cehmiye'nin tatili gibi. Cehmiye komple inkar ediyor. Bu isim ve sıfatları. İkincisi cüz'i tatil. E, tatil. Sıfatların bazısını inkar veya tevhüle eden ve bazı sıfatları ispat eden eşarilerin tatili gibi. Bu ümmetten tatil yapmakla ilk tanınan şahıs Cad bin Dirhem'dir. Ondan sonra gelen muattıla onun taklitçileridir. Tatil ile gelen her şeyde veya bir kısmında onun yani Cad bin Dirhem'in parmağı vardır. Yani manayı iptal e, şeklinde. Külli tatil ondan gelmiştir. İşte bahsettiğimiz cem'in saffına nispet edilen elimde imkan olsa bütün mushaflardan Errahmanü'l-Alârıs deva gibi ayetleri kazırdım demesi böyle bir tatil neticesinde. Yine kaçınılması gereken şeylerin üçüncüsü tekliftir. Yani keyfiyet belirleme. Sıfatın şeklini anlatmaktır. Mesela Allah'ın elinin keyfiyeti şöyle şöyledir. Dünya semana'nın zülülünün şekli şöyle şöyledir demek gibi. Bu keyfiyet bir misalle bağlanır. Mesela şöyle denilir. allah Teala'nın nüzul ediş şekli yağmurun inişi gibidir. Allah bu söylenenlerden yücedir. Bu tekih ile temsili bir araya getirmektir. Temsile gelince bir şeye benzeterek ispat etmektir. Mesela Allah'ın eli insan eli gibidir demek gibi. Haşa. Allah bundan münezzeh ettir. Evet, bu dört şeyden kaçınarak, yani tahriften, tatilden, tekliften ve temsilden kaçınarak Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ispat etmek işte selefin yolu, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in yolu budur. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in isim ve sıfatlar hakkındaki bu akidesi için bakılabilecek kaynaklardan birkaçını zikretmek gerekirse Ebu Hanife'nin Fakul kitabı, Ahmet bin Hanbel'in es Sunne, Er-Reddu Aley-Zenadika kitabı, Bukhari'nin Halku F Alibat bu Türkçe tercüme edilmiş e, iz yayınlarından çıkmıştı bir zamanlar. Halen piyasada bulunabilir mi bilmiyorum. Ama tercümesi var. Darimi'nin Erretu Alel Cehmiye yine Erretu Alel Merisi Abdullah bin Ahmed'in Kitabu Sunne İbn Ebil Iz El Hanefi'nin Şevut Tahavi, bu da tercüme edilmiş durumda. Lalkay'nin İtka Du Sunne İbn-i Yasım'ın Es-Sünne, Halal'ın Es-Sünne, i̇bn Battan'ın El-Ibane, i̇bn Zeymen Zeymen'in Et-Tevhid, Sabuni'nin Akidet-ü Selef, es El-Hucce, i̇bn Mende'nin Et-Tevhid, Berbehari'nin es -sünne. Bunu da e, biz tercüme ediyoruz inşallah. Acurri'nin eş ve Dar-i es sıfat Yine dar sıfatını da e, tercüme ettim sayılır az. Bir iki rivayet kaldı sadece. Allah Teala'nın sıfatları zatı ve fiilleriyle alakalı olması bakımından iki kısma ayrılır. Birinci kısım zatî sıfatlar, Allah Teala'nın vasflanıp kendisinden ayrılmayan ilim, kudret, hayat, işitme, görme, yüz, ikiel ve benzeri zatının lazımı, zatından ayrılmayan sıfatlardır. İkinci kısım fiili sıfatlardır. Allah'ın dilemesi ve kudretine bağlı olan, dilerse yaptığı, dilerse yapmadığı gelmek, nüzul, öfkelenmek, sevinmek, gülmek ve benzeri sıfatlardır. Bunlara ihtiyari sıfatlar veya ihtiyari fiiller de denilmiştir. Kitap ve sünnette sabit olan ilahi sıfatlara bazı misaller şu şekilde Allah Teala'nın sıfatlarını sınırlamaya kulların gücü yetmez. Zira Allah Teala'nın her ismi Allah Teala'nın bir sıfatını içerir. En güzel isimler Allah'ındır. İşte o isimler esma Hüsna dediğimiz isimlerin her biri Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatına delalet eder. Allah Teala'nın isimlerini de sınırlamaya yine kulların gücü yetmez. Zira Allah Teala'nın bu isimlerden indindeki kaybilmine seçtikleri vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir kimseye gam veya hüzün isabet eder de Allah'ım ben senin kulunum. Ve erkek kulun ile kadın kulunun oğluyum. Alnım elindedir. Hükmün geçmiştir. Kazağında yani hükmünde adaletlisin. Kendini isimlendirdiğin bütün isimlerle veya yarattıklarından birine öğrettiğin, kitabında indirdiğin ya da katındaki kayıp ilmine seçtiğin bütün isimlerini istiyorum. Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün cilası, kederimin gidişi kıl derse Allah mutlaka onun kederini ve hüznünü giderir.'' Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Şeyh Elbani, İbni Teymiye'nin Kelim-i kitabının tahkikinde sayı olduğunu söylemiştir. Bu rivayette delil olan kısım kendini isimlendirdiğin bütün isimlerle veya yarattıklarından birine öğrettiğin, kitabında indirdiğin ya da katındaki gayb ilmine seçtiğin yani bildirmediğin bütün isimlerine istiyorum diye Allah'ın bu isimleriyle tevessülde bulunulmasıdır. Yani e, bu hadis ifade ediyor ki e, mahlukun bilmediği Allah'ın gay bilimine sakladığı e, isimleri vardır. Niktekim kitap ve sünnette allah Teala'nın birçok sıfatları da zikredilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ve sonrakilerden el sünnet ve el cemaat bu sıfatları Allah'ın celaline layık şekilde ispat etmek hususunda icma etmişlerdir. Bunlardan bazıları allah Teala'nın uluv sıfatı yani yükseklik sıfatı yani kişi mesela secde ettiği sırada Subhane Rabbiyel der. Subhane Rabbiyel Ala yukarıda olan, en üstte olan, en yukarıda olan Rabbimi tesbih ederim, noksanlardan tenzih ederim demektir. Kişi secde ettiği sırada en yüksek yerini, alnını en düşük yere indirerek Rabbi karşısında tevazuunu gösterir ve orada yaptığı tesbih budur. En yüce olan, en yukarıda olan Rabbimi tenzih ederim. Zatın yüksekliği ve sıfatların yüksekliği olmak üzere bu da ulu Sıfat'ta iki kısma ayrılır. Sıfatların yüksekliğinin anlamı her kemal sıfatının ancak Allah Teala'ya ait olması ve bunların en yüce ve en kâmil sıfatlar olmasıdır. Zatın yüksekliğinin anlamına gelince Muhakkak ki Allah zatıyla bütün mahlukatından yukarıdadır. Nitekim kitap, sünnet, icma ve fıtrat buna delalet etmektedir. Kitap ve sünnetin delaletine gelince bu iki kaynak kitap ve sünnet bu hususu belirten naslarla doludur. Allah Teala'nın zatıyla mahlukatının üzerinde olduğunun ispatı açıktır. Bu ikisinin delaletinin birçok açısı vardır. 1- Allah Subhanahu'nun mahlukatının üzerinde oluşu açıkça ifade edilmiştir. Zatilerde, zatıyla yukarıda oluşu min edatıyla tayin edilmiştir. Allah Teala'nın Nahi suresi 50. ayetindeki gibi üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Üzerlerindeki Rablerinden korkarlar. Yani melekler hakkında böyle buyruluyor. Üzerlerindeki Rablerinden korkarlar. Melekler semadadır. Allah da onlardan yukarıdadır. Bu ayet buna delalet ediyor. İkincisi Mutlak yüksekliğin tasrih edilmesiyle yüksekliğin zat, değer ve şeref olarak bütün mertebelerine delalet etmiştir. allah Teala'nın Bakara 255. ayetinde O yücedir, büyüktür. E, kavli e, böyledir. Hadiste de kulun secde halindeyken ki en şerefli azasının en çok yere indiği yerdir bu. Şöyle demes mesmeşru kılmıştır. En yüksek olan Rabbim noksanlardan münezzehettir. İşte o Subhani Rabbiyel lalâ zikri. Huzeyfe radiyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldı sonra secde etti ve yüksek olan Rabbim noksanlardan münezzehtir dedi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. En yüce olan Rabbini ona zilletle organlarının en düşük hali olan secde halindeyken yükseklik sıfatıyla vasılamıştır. Üçüncüsü Allah Teala semada olduğunu tasrih etmiştir. Allah Teala'nın gökte olandan emin mi oldunuz? Mülk 16. ayetinde ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana güvenmiyor musunuz? Halbuki ben semadakinin eminiyim. Bukhar ve müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis e, buna dair eder. İbne bil iz el hanefi tahaviye şerhinde şöyle demiştir. Bu ehli sünnet müfessirlerine göre iki vecikten biridir. Gerek fi edatı ala anlamında olsun, gerekse bi harfi cerri ile Semaya uluvü kastedilsin bu konuda ihtilaf etmemişlerdir. Başka şeye hamledilmesi de caiz değildir. Dördüncüsü Allah Teala arş üzerine istiva ettiğini tasvir etmiştir. Rahman arş üzerine istiva etmiştir. Taha 5 ayetinde ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günde şefaatinden bahsederken söylediği şu hadisteki gibi. Cennetin kapısına götürülürüm ve bana kapı açılır. Rabbim Tebarek ve Teala kürsüsü veya divanı üzerinde gelir ve ben secdeye kapanırım. Yani arşı üzerinde gelir ve ben secdeye kapanırım diyor. Bunu Ebu Ahmet e Asal marife adlı eserinde kuvvetli bir isnatla Enes Radyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Zehebi El Uluh kitabında tercih etmiştir. Ayrıca Ahmet bin Hanbel müsnedinde, Darimi Erreddu Alel Merisi de Osman Bin bir Şeybe kitabul Arş'ta i̇bn Abbas Radyalanma'dan rivayet etmişlerdir. Yine e, Zehebi'nin da Enes Radyalan'tan başka bir tarikten de e, mutabisin zikrediyor. Şahitleri de vardır. İmran Radyalan'tan Ebu Şeyh Azame'de e, rivayet ediyoruz. Yani netice olarak Elbani e, Muhtasarul Uluğu kitabında Zehebi'nin El Uluğu kitabı yazıyor. E, Ümür Kur'a yayınları arasında çıkmıştır Türkçe tercümesi Elbani'nin tahkikiyle Orada bunun sayı olduğunu belirtiyor Rivayet yollarıyla Bunun sayı olduğunu belirtiyor Arşın mahlukatın en üstünde olduğu Sabit olmuştur Allah da arşın üzerindedir Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Muhakkak ki cennette Allah'ın yolunda cihad edenler için Hazırladığı 100 derece vardır Her iki derece arası Göklerle yer arasındaki mesafe kadardır Allah'tan istekte bulunduğunuzda firdevsi isteyiniz. Zira orası cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Onun üzerinde de Rahman'ın arşı vardır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Şeyh Bin Baz da derslerinden birisine şöyle demiştir. Arşın bir kısmı cennetin üzerinde, bir kısmı suyun üzerindedir. Çünkü suyun üzerinde olduğunu belirten de rivayet mevcuttur arşın su üzerinde olduğuna dair. İşte Binbaz'da arşın büyüklüğünü işaret ederek bir kısmı cennetin üzerinde, bir kısmı suyun üzerindedir diye tevil etmiştir. Bu iki cennetmiştir bu civaritleri. 5- Bazı şeylerin Allah Teala yükseldiği açıkça belirtilmiştir. Şu ayetlerde olduğu gibi, Meriç 4. ayeti. Melekler ve ruh ona, yani Allah'a, süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselirler. Yani yükselmeden bahsediliyor burada. uruç etme. Fatır suresi 10. ayetinde güzel sözler ona çıkar. Burada da suud ifadesi geçiyor. Saade e, yükselmek demektir. Güzel sözler ona çıkar, ona yükselir. Yine mütevatir hadisler olan Miraç hadislerinde belirtildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dünya semahına, sonra ikinci semaya çıkmış. Yani e, bunu eşerlerin ve maturidilerin özellikle Miraç gecesinde e, bu hadisleri Miraç'la ilgili hadisleri okuyup da insanlara işte Allah yukarıda demenin küfür olduğunu söylemeleri buna rağmen e, ayrı bir tezat. Yani bu mütevatir bir hadis, Miraç kısası. E, yani burada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam işte semalara çıkarılıyor. Her bir katta bir peygamberle veya birkaç peygamberle e, karşılaşıyor. Ondan sonra size tüm Müntaka'ya çıkıyor. Orada artık Cibril Aleyhisselam refakat edemiyor ki bu Necm suresinde de anlatılır bu kısımlar. Sirettim-i Münteha neresidir? E, göğün en yüksek kat. Ondan sonra da işte Allah Azze ve Celle'nin makamı geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel, orada Cibril'in de refakatinden ayrılarak direkt Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkıyor bu Miraç kıssasında. Yani bu ve Müslim rivayetleri ve mütevatir hadisler insanlara Miraç gecesinde toplanıp da bu kıssayı okurlar, anlatırlar ama derler ki işte Allah yukarıda demek küfürdür, haşa. Böylece e, okudukları, kendilerine hüccet ulaşmış konuda da muhalefet ederler. Evet, burada e, Rabbine çıkarak e, 50 vakit namazla emrolunmuş. Sonra dönmüş Musa Aleyhisselam'ın yanına. Yani bilirsiniz bu kıssayı. E, bunu azaltmasını iste birkaç sefer gidiş geliş olmuş. En sonunda bu 5 vakitte sabitlenmiştir. Bu kıssa böyledir. Bazı şeylerin allah Teala çıkması hakkında vardı olanlardan birisi de Ebu Hureyir Radyalı'nın hadisinde ölüm meleğinin kabz ettiği mümin ruhun yükselmesi hakkında o Rabb Tebarek ve Teala'nın bulunduğu semaya kadar yükselir buyrulmuş olmasıdır. Bu hadiste yine Allah'ın yukarıda oluşuna delalet etmekte. Bu de Ahmet bin Hanber Müsned'in de İbn-i Tevhid'de sahibi isnatla rivayet etmişleridir. Yani Berâ bin Nazib Radyalı'ndan ve daha başkalarından şahitleri var yine altıncısı Allah Teala'nın yani kitabının Kur'an'ın Allah Teala'nın katından indiği Allah'tan indiği ve onu Cibril Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den indirdiği açıkça ifade edilmiştir inme yani nüzul bütün ümmetler tarafından akılla bilinen bir şeydir yani, nüzul inme demektir bu yukarıdan aşağı doğru olur Allah Teala şöyle buyurmuştur Bakara 4. ayetinde hem sana indirilen kitaba yani indirme olduğuna göre bir yukarıdan indirme var. Bu kitap nereden indirildi? Yukarıdan Allah katından indirildi. Sana indirilen kitaba hem de senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara iman ederler. Evet. Yine Nahi 102. ayetinde de ki Kur'an-ı Ruhul Kudüs yani Cebrail iman edenlerin imanlarını sağlamlaştırmak ve Müslümanlara hidayet ve rahmet olmak üzere Rabbinden hak ile indirmiştir. Yani Allah'tan indiriyor. Yedincisi, Allah Azze ve Celle'nin, burada e, yedinci maddeye geçmeden sadece e, bir anekdot olarak şunu söyleyelim. Şimdi birisi derse ki, işte burada Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla yüceli, zatıyla yüceli değil de sıfatlarıyla yüceli kastediliyor yani buradaki nüzul Allah'ın yukarıda oluşuna delalet etmiyor derse bu sefer Kur'an'a hakaret etmiş olur. O zaman Kur'an'ın şerefinin indirilmesi, inzal edilmesi gibi bir şey olur ki bu Kur'an'a hakarettir. Bu zatın yani Allah Azze ve Celle'nin zatından indirilen ve şerefli bir Kur'an'dır. Şerefli bir kitaptır, yüce bir kitaptır. Yani burada manevi bir indirme söz konusu değil, manevi bir nüzul değil zatî bir indirme. cibir aleyhisselam o Kur'an'ı Allah'ın katından indirmiştir. Yani yukarıdan indirmiştir. Yani bu tevile açık olmayan bir ayettir. Yani bu kelamcıların tevillerine hiçbir mahal olmayan apaçık bir ayettir. Nahil 102. ayet. Yedincisi Allah azze ve celle'nin her gece dünya semasına indiği tasrih edilmiştir. Nitekim sahih ayında ve başka eserlerde Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğu sabit olmuştur. Rabbimiz tebarek ve teala her gece, gecenin son üçte birinde dünya semağına iner ve şöyle buyurur. Bana dua edene icabet ederim. Benden isteyene veririm. Benden bağışlanmaya dileyeni bağışlarım. Bu fecir duana kadar böylece devam eder. Bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden yine mütevatir olarak rivayet edilen bir hadistir. Yani inkarı %100 sapıklığı küfrü gerektiren hadislerden birisi mütevatir, yani yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan topluluklar, güvenilir topluluklar tarafından rivayet edilmiş bir hadistir. Bazı rivayetlerindeki rafzın lafzında sonra yükselir şeklinde de gelir. Yani nüzul eder ve yükselir şeklinde gelir. Burada e, yine şunu da nakledelim bundan sonra. Hafız i̇bn nüzül Hacer nüzul hakkındaki tevliyi zikrettikten sonra yani Hafız binacer Eşarilere nispet edilen birisi. E, o ortamda eğitim almış birisi, Eşarilerden eğitim almış birisi. Bu konudaki tevillerini zikrediyor. Yani kendisinden ilim aldığı kimselerin tevillerini zikrediyor ve sonra diyor ki teslim olmak en selametlisidir. Yani bu tevillere gerek yok. Yani nasıl da nasıl gelirse öyle teslim olmalı. En selametlisi budur diyor. Akıl sahibi bir kimse hiç selametten başkasını ister mi? her Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamına teslim olması, onun önüne beşerin görüşünü ve kelamcıların sözlerini geçirmemesi gerekir. Aksi halde doğru yoldan sapar. Tuhaftır ki e, hadi kelamcılar yine İslam'a nispet edilen, çoğu münafık da olsalar, İslam'a nispet edilen kimseler ama bugün maalesef e, Kur'an ve sünnetin açık ifadelerine karşı Allah azze ve celle'nin kitabında Müşrikler ancak pisliktir. Yani her Müslümanın müşrikleri, kafirleri pislik olarak görmesi gerekir. Onları değerli, peşinden gidilen, taklit edilen kimseler olarak değil. Böyle değil, pislik olarak görmesi gerekir. Tevbe Suresi 28. ayetinde Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Müşrikler ancak pisliktir. İşte o pisliklerin hileyle huda ile dünyanın işte yuvarlak, küre şeklinde olduğunu söylemeleri... Dünyanın döndüğünü söylemeleri, güneşin etrafında döndüğü, güneşin sabit olduğu vesaire, İşte geceyle gündüzün güneşin etrafında dünyanın dönmesiyle, hem kendi ekseninde hem güneşin etrafında dönmesiyle oluştuğunu söylemeleri gibi, akıldan, fıtrattan uzak olduğu kadar, beşeri gözlemlere de aykırı olduğu kadar, Kur'an ve sünnet naslarına da bir o kadar ters olan bu saçma sapan görüşlerini, kitabın ve sünnetin önüne geçirmeleridir. Böyledir görüş neticesinde de yeni sorular üretiyorlar. Ve diyorlar ki birinci soru, yani Allah'ın isim ve sıfatları hakkında birinci bir şüphe. E dünya yuvarlak diyorlar. Yani top gibi yuvarlak, küre şeklinde diyorlar. O zaman diyor, işte Allah yukarıda dediğin zaman diyorlar, dünyanın üstteki taraflarına göre yukarıda ama aşağıdakine göre Aşağıda olmuş oluyor diyerek böyle bir şüphe getiriyorlar. Sonra kelamcılardan biri, Ebu e, İmamul Harameyn denilen kişi, dünyayı yuvarlak kabul edenlerden birisi, bu görüşe şöyle bir cevap veriyor. Kişi diyor mesela, tepe taklak durursa, yani şu ortamda amuda kalksa yani, ayaklarını havaya dikse, Allah'ın yukarıda olma vasfı e, zahil olmadığı gibi, dünyanın aşağı tarafında olan kimseye göre de işte bu böyle olmaz diye böyle bir teville bu e, müşküli çözmeye kalkıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle dünyayı dümdüz kıldığını bildirmiştir. Yani bunun yuvarlak olduğuna delal tek bir ayet, tek bir hadis söz konusu değil. Sırf e, Amerika'nın NASA, Disney ve şaklabanlığıyla, NASA ve Disney şaklabanlığıyla bu masonların kurduğu gizli bir teşkilatın uzantısı olarak bu işleri yapıyorlar. Bunlar aslında sadece Kur'an'ı değil, İncil ve Tevrat'a iman edenlere de muhalefet olarak bunları yapıyorlar. Yani dinlere bağlı zayıflatmak için bunu yapıyorlar. Kendileri bile yani ne NASA'dakiler ne Disney'dekiler Buna inanmıyorlar çünkü bunlar kendilerinin ürettiği bir komplo olduğunu biliyorlar. işte Ay'a gidilmiş de falan da filan da şimdilerde yeni bir şeyler üretiyorlar. işte Mars'a gidildi. Yani akla aykırı görünen, beşeri tecrübelere de aykırı olan iddialarla bunu söylüyorlar. Ve herkes de bunu inanıyor, tasdik ediyor. Neden? Çünkü kafirlerin pislik olduklarına olan inanç müminlerde zayıfladı bunu terk ettiler. bilakis onlar peşinden gidilmeye taklit edilmeye layık işte teknolojiyi bilimi elinde tutan kimseler gibi Müslümanların ağzından maalesef şulaflar dökülmeye başladı. İşte millet ayağa gidiyor. Siz daha bu işlerle uğraşıyorsunuz. işte kılık kıyafetle uğraşıyorsunuz. Abdest, namazla, zikirlerle uğraşıyorsunuz gibi sözleri söyler hale geldiler. bu konuda naslara açık. Bu sebeple biz işte dünyanın düzlüğü, yuvarlaklığı tartışmasına girmeye ihtiyaç hissetmiyoruz. Bu konuyla ilgili e, çalışma da elinizde mevcut. E, ilgili ayetleri de Kur'an'da görüyorsunuz. E, gözlemler de ortada. Burada şu açıdan, ikinci müşkilden bahsedeceğiz. Diyorlar ki, yine dünyanın böyle yuvarlak, kendi ekseninde dönen ve güneşin ekseninde dönen bir varlık olduğuna inançtan ötürü... E, bunun yaygınlaşmasından ötürü Müslümanlar arasında şöyle bir soru çıktı. Bunda İbn Usteymin'e soruluyor. İbn Usteymin de işte kendince açıklamaya çalışıyor vesaire. Diyorlar. Şimdi şayet Allah Azze ve Celle gecenin son üçte birinde dünya semana iniyorsa, sonra yükseliyor. E işte dünya döndükçe gece gündüz oluşuyor. Yani böyle bir inanış yayılmış. O zaman gecenin sonuçta biri hiç eksik olmuyor dünyadan. Yani bir kısmında diyelim kuzey yarım kürede gece ise güney yarım kürede gündüz veya tam tersi. Böyle olduğuna göre Allah Azze ve Celle'nin nüzulünü imkansız veya tekrar urucun yükselmesini imkansız gibi görme tarzı şüpheler ortaya atılıyor. Bu da yine... Şimdi Allah Azze ve Celle kendisine nasıl iman edileceğini kitabında açıklamış. Ve her şeyden haberdar, alim olarak da dünyanın şeklini bile haber vermiş bize. Kainattaki şeylerin bile durumlarını bize haber vermiş. Şimdi bakın, şu NASA ve benzerlerinin, felsefecilerin, akılcıların, beşeri uydurmacıların ortaya attığı şeyleri bir kenara bırakırsanız, Kur'an ve sünnetle iman ederseniz en basitinden bir ayet. Enbiya suresi 30. ayet. Yerle gök bitişikti. Biz onları ayırdık diyor. Bu bir kere dünyanın düzlüğüne de eder. İkincisi göklerin büyüklüğü kadar yer vardır. Düz bir dünyada bu sıkıntı değil. Şimdi gece nedir? Gece mesela dolanıyor dünyayı. Yani biz diyoruz ki yani Allah Azze ve Celle böyle buyurduğu için işte güneşin tur atması, sonra güneşin bir de secdeye gitmesi var. Alemlerin Rabbinin huzurunda secde etmesi var. Ama bu secde bizim bildiğimiz şekilde insanın secdesi gibi olacak diye bir şey yok. Çünkü dünyadaki her şeyin Rabbine secde ettiğini bildiriyor Allah Azze ve Celle. Müfessirler bunu. işte varlıkların gölgesidir secde eden diye. Böyle açıklıyorlar. Secde meselesi de bizim akıllarımızla izah edebileceğimiz şeyler değil. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki bunların secdesi var. Güneş de secde etmeye gider. Biz buna, naslara böylece iman ediyoruz. Güneş dünyanın etrafında ayla beraber üzerinde yani e, seman içerisinde dünyanın etrafında derken hep e, akıllar şeye gidiyor dünya deyince. İşte yuvarlak bir dünya gidiyor. Böyle değil. Yeryüzü üzerinde diyelim e, lafızar oturur. Yeryüzü kadar dünya, şey sema var. Yedi kat sema ve yedi kat yer var. Yedi kat gökleri ve bir o kadar da yerden mislini yaratan diyor Allah Azze ve Cilayet. Yani yedi gök olduğu gibi yedi katta yer var. Ve gökler ne kadar büyükse yer bu kadar büyük. Sema korunmuş bir tavan. Bu semanın içerisinde yıldızlar var, ay var, güneş var, gezegenler var. Bunların hepsi bu dünya semanın içerisinde. Burası anlaşıldı mı? Allah Azze ve Celle nerede? Yedi kat, semanın üzerindeki arşının üzerinde. Gece nerede oluyor? Bu dünyada oluyor. Yani güneş bu semada dönüyor. Yani bir el feneriyle dolandırdığınız zaman bir tarafta gece olurken geliyor. Bu aralıkta böyle bir dönüşü var. Allah Azze ve Celle'nin nüzulü ise asla mahlukun nüzulüne benzemez. Çünkü bizim itikad ettiğimiz sıfatlar hakkında itikad ettiğimiz şey bu. Selefin itikad ettiği şey bu. Yani hiçbir isminde, de sıfatında mahlukuna benzememesi. E şimdi Allah Azze ve Celle mahlukuna benzemiyorsa mahlukuna benzememesi demek bizim akıllarımıza asla tahayyül edemeyeceğimiz bir şey demektir. Çünkü bizim beşeri akıllarımız kısıtlı. Biz gördüklerimizi, bildiklerimizi, yani mahlukatta olan şeyleri biliriz. Bu kısıtlı akılla bunu anlayamayız demek. Allah Azze ve Celle'nin nüzulü. Allah'ın eli onların eli üzerindeydi diyor ya. Biz Allah'ın elinin hakiki olduğunu söylüyoruz. Fakat şeklini bilmiyoruz. Mahlukuna benzemeyen bir el. Hakiki bir el ama mahlukunun eline benzemez. İsmin benzerliği, şeklin benzerliğini gerektirmiyor. Aynı şekilde nüzul de, inme yani iniş. Bu iniş ismen bir benzerlik var. Yani insan yukarıdan bir yerden merdivenden iner, yukarıdan iner, atlar vesaire. Bunların hepsi iniştir. İniş isminin benzemesi sıfatının, şeklinin, keyfiyetinin benzemesini gerektirmiyor. Burası da anlaşılmıştır inşallah. Bu sebeple bizim burada yani İbn-i girdiği gibi bir ayrıntıya girmeye ihtiyacımız yok. Sadece Allah Azze ve Celle'nin kainat hakkında verdiği haberlere itikad edelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam verdiği habere itikad edelim. Ve onun nüzulü tıpkı diğer sıfatları gibi asla mahlukuna benzemeyen bir nüzuldür. O halde neden mahlukun ile kıyaslayıp da böyle bir e, soruya ihtiyaç duyalım? Bilmediğimiz bir nüzülse nasıl biz bunu bildiğimiz nüzülle kıyaslayarak böyle bir soru icat edebiliriz. Bu sebeple bu konu girilmemesi gereken yani işte Allah Azze ve Celle nüzül bildirmiş tamam biz buna böylece iman ederiz. İlerisine gitmeyiz çünkü bu sorunun ortaya çıktığı asır dediğimiz gibi dünyanın küre şeklinde olduğuna inanılmasından sonra çıkan bir asır şey soru. Şimdi dünyanın küre şeklinde olarak itikad edilmesiyle alakalandırarak bu soruyu sorduğunuzda farklı bir şey akla gelir. Ama Allah Azze ve Celle bildiriyor ki dünya düz. Yani yeryüzü düz. Bu şekilde düşünerek bir nüzulden bahsettiğinizde farklı bir şey anlaşılır. Ama bir hakikat var. Allah her gece diyor, dünya semağına nüzul eder. Yani burada kendi... Mahlukatta olan bir nüzul gibi bir nüzul anlamamak, anlamamak gerekir. Bu sebeple soru batıldır. Tıpkı Malik Rahimullah'ın söylediği gibi. Yani bu konuda istiva, istiva sorulmuştu ona. İstiva malum, meçhul bir şey değil. Keyfiyeti gayrimakuldür. Keyfiyeti yani akılla bilinebilecek bir şey değildir. Şimdi İmam Malik'e de bu soruyu sordular, istivayı sordular. Yani Allah arşın üzerine yerleşti Dediler ki nasıl ey imam Yani bu istiva nasıl bir istiva İstiva bilinmeyen bir şey değil Yani istiva bilinen bir şey Ama Allah Azze ve Celle hakkında Onun sıfat olarak bizim için meçhuldür Bu konuda soru sormak bidattır Ve seni ben bir bidatçı olarak görüyorum Ve mescidinden kovuyor Mescid-i Nebevi'den kovduruyor onu İbn-i ne yapıyor? Cevap veriyor işte selefin durduğu yer ile sonrakilerin durmadığı yer arasındaki farkın anlaşılması için söylüyoruz bunları. Vahide gelen naslara e, geldiği gibi iman etmek. Burada bu sorunun sorulmasına sebep olan arızayı da işaret etmek lazım. Bu sorunun sorulması işte dünya hakkına, kainat hakkına verilen yanlış saptırıcı bilgiler sebebiyledir. Bu sattırıcı bilgiler hakkında uyanık davransaydı bu mesela İbn-i Hüseyin bunun önünü kesmesi lazımdı, buradan kesmesi lazımdı. Ama öyle değil, öyle yapmadı çünkü kendisi de dünyanın küre gibi olduğuna inanıyordu. Her ne kadar bazıları, işte bin bazı güya fetva vermiş, yani böyle bir fetvası yok, dünya yuvarlak diyen kafir olur. Böyle bir fetvası yok Binbaz'ın. Tam tersi Binbaz, dünyanın küre gibi olabileceğini kabul ediyor. Yani Allah Azze ve Celle işte e, ve ilelerde keyfe sutihat diyor ama, işte nasıl satı dümdüz kıldık diyor ama, işte fotoğraflar var bilmem ne, yani bu yalan fotoğrafların hakikat olduğuna inandırılmış demek ki. E, bunu cemetmeye kalkıyor. İşte dünya çok büyük olduğu için e, bu yuvarlaklık belli olmaz gibisinden, Aynı tevili İbn-i de yapıyor. Ama Bazın fed, verdiği fetva şu konuda. Kim dünya dönüyor derse Kur'an'a muhalefet etmiştir diyor. Çünkü dünyanın sabit olduğu kesin. Hatta şeye bakarsanız Bukhari'de bu fedek ile ilgili olarak e, Ali bin Ebi Talib ve i̇bn Abbas veya Abbas radiyallahu e, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mirasının bölüşünmesiyle ilgili görevin kendisine verilmesini talep ettiler Ömer bin Attab Radyalat'tan. Orada şu ifadeyi kullanıyor Ömer Radyalat. E, göklerin ve yerin iradesiyle durduğu yekûm-u semâvâti art diyor. Yakum oradaki kavm, kâme. Mesela namaza durmak deriz ya, ikâme. Kâme, kalkmak, namaza kalkmak, namaza durmak demektir. Gökleri ve yeri tutan Allah'a yemin ederim ki diyerek yemin ediyor orada. Hatta bu yemini birkaç sefer tekrar ediyor Ömer bin Attab Bu, bu ifadeyi de Rum suresinin 25. ayetinden almıştır. وَاللّٰهُ يَكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ Böyle olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsan ifade. Yani gökleri ve yeri ikame eden, durduran, yani sabit tutandır Allah Azze ve Celle'ye. Bu sebeple Kur'an'a e, Kur muhalefeti bu yönlendir. Kim dünya dönüyor derse. Fakat e, bu fotoğraflar fotoğraf hileleriyle yaptıkları e, dolandırıcılıkları sebebiyle maalesef pek çok Müslüman aralarında ilmihalinin de bulunduğu, Elbani'nin de bulunduğu, Binbaz'ın da, İbn Seyyid'in de bulunduğu kimseler dünyanın düz olduğu konusunda şüpheye düşmüşlerdir. Evet. 8 eyne yani nerede lafsı tasrih edilmiştir. İnsanların Rabbini en iyi bileni, ümmetine en güzel nasihatçi olanı ve en açık beyanda bulunan olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariyeye doğru mana hakkında sorduğu Allah nerede sualine semada diye cevap vermesi üzerine onun efendisi Muaviye bin Hakem'e onu azadet çünkü o müminedir buyurmuştur. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 9 Hissi olarak yukarıya işaret vardır olmuştur. Nitekim Müslüm sahihinde Cabir radıyallahinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Arefe günü Müslümanlar topluluğuna hitap ettiği hutbesinin sonunda şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizler benim hakkında sorulacaksınız. Peki ne diyeceksiniz? Dediler ki: Şahit ederiz ki sen tebliğ ettin, görevini eda ettin ve nasihat ettin. Bunun üzerine işaret parmağını semaya kaldırdı ve insanlara nüktede bulunarak Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol dedi. Bunu üç defa söyledi. İbn-i hanefi tahavi şerhinde şöyle der. Nitekim onu, onun hakkında kabul edilmesi gerekenleri, onun için imkansız olanlar, yani Allah Azze ve Celle hakkında, bütün insanlardan daha iyi bilen son peygamber ona böylece işaret etmiştir. Hiçbir kimsenin benzeri bir topluluğun etrafında bulunmadığı, en büyük topluluğun bir araya geldiği, en büyük günde ve en büyük yerde onlara demişti. Biz adeta o değerli parmağın Yüce Allah'a doğru kaldırılmış olduğunu görüyor. O şerefli dilin parmağını kaldırdığı zaten şahit ol Allah'ım diye seslendiğimi istiyor gibiyiz. Böyle diyor. Bukhari Sayin'de 1739'un oğlu rivayette İbn Abbas radıyallahu Kurban Bayramı gününe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbesini rivayet etmiştir. Orada da şöyle geçer. Sonra başını kaldırdı ve Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi? buyurdu. Yani burada da semaya başını kaldırarak bakması ve Allah'a öyle istenmesi Allah'ın yukarıda oluşuna hissi bir delalettir. On, Allah Teala'nın yedi kat göklerin üstünde olduğu tasvir edilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kurayza kabilesi hakkında katillerinin öldürülüp mallarının ve zürriyetlerinin taksim erimesine hükmettiğinde Sa'd bin Muaz'a şöyle buyurmuştur. Onlar hakkında yedi kat semanın üzerindeki Allah'ın hükmüyle hükmettin. Yani burada açıkça yedi kat semanın üzerinde Allah'ın olduğunu ifade ediyor. Evet. Bu da İbn Sa'd dediğimiz gibi İbn Sa'd tabakatında Nesai Süneni'nde Kübra'da rivayet etmiş, Zehbi Ulu'da rivayet etmiş, Elbani hasen olduğunu söylemiştir. İmam Şafii'nin ashabının büyüklerinde bir tanesi allah Teala'nın zatıyla mahlukatından yüksek oluşuna dair Allah'ın kitabından binden fazla delil zikretmiştir. Bu delilleri Hafız Han bin Osman bin Ebi Şeyde, Kitabul Arş'ta, Muvaffak bin Kudame, i̇spat Ulu Uluvillahi Teala, Ala Arşi adlı risalesinde, Hafız Zehebi Ulu'de, Ebu Muhammed el-Cüveyni, İspat-ül İstiva vel Fevkiyye'de, Hafız İbni Kayyim i̇stima Cüyüşil İslamiye'de ve başkaları eserlerinde zikretmişlerdir. İbn-i İz Allah'ın zatıyla mahlukat üzerinde oluşuna dair delillerin 18 türünü zikrettikten sonra şöyle der. İşte bu tür deliller eğer birer birer sayılmaya kalkışılacak olursa yaklaşık bin, tel, bin kadar olur. Bunun tevil edilmeye, Bunu tevil etmeye kalkışan kimsenin bütün bunlara ayrı ayrı cevap vermesi gerekir. Hepsine cevap vermek bir tarafa bunların bir kısmına dahi sağlıklı ve doğru cevap verme imkanını nereden bulacak ki? Allah Teala'nın zatıyla mahlukatından yüksekliği oluşunu ispat eden bütün bu mütevati ve açık şer'i delillerin gelmiş olmasına rağmen, mutezile ve eşarilerin çoğu gibi muattıllar bunları kabul etmemişler. Allah Teala'nın bu sıfatını ispat eden deliller karşısında Yunan felsefesinden miras aldıkları kelam ilmine tutunarak akli şüpheleri nasların önüne geçirmişlerdir. Böylece beşeri akılları Allah'ın kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet üzerine hakim kılmışlardır. Bu dost doğru yoldan açık bir sapmadır. İmam Şafii kelama bulaşıp da kurtan kimse görmedim derken ne kadar da doğru söylemiş. Zehebi İmam Şafii'nin kelamı yerme dair sözlerinden naklettikten sonra der ki: "Şafii'den kelamı ve kelamcıları yerme dair gelen rivayetler mütevatirdir. O usul ve furu'da eserlere tabi olma hususunda yani gelen rivayetlere tabi olma konusunda şiddetliydi." Eşarilerin büyük çoğunluğu Allah Teala'nın yükseklik sıfatını inkar etmişlerdir. Hepsi olmasa da büyük çoğunluğu inkar etmişlerdir. Allah zatıyla her gerildedirdir derken sonakilerden çoğu ne alemin içinde ne de dışındadır derler. Öncekilerden bazılar da Allah Teala'nın bu sıfatını ve Allah Teala'nın arş üzerinde oluşunu ispat etmişlerdir. Yani eşarlerden bunu Ispat edenler vardır. Az önce zaten e, İmam-ı Harameyn'in görüşünü zikrettik. Yani bu konuda Risale yazmıştır. İcmadan delile gelince, sahabe, tabin ve onlara güzellikle tabi olan Elçined er İmamları, Allah Teala'nın zatıyla mahlukatının üstünde olduğu ve arşına istiva ettiği hususunda icma etmişlerdir. Onların bu konudaki sözleri meşhur ve mütevatirdir. Nitekim Ebu Abdillah el-Kurtubi, Allah Teala'nın yukarı cihette olduğuna dair selefin icmağını zikretmiştir, nakletmiştir. Sözleri şu şekildedir. Selefi salihinin ilk dönemleri ise Allah'ın bir cihette bulmuşunun nefyetmiyor, yani reddetmiyorlar ve bunun nefyetliklerini de ifade etmiyorlardı. Aksine onlar da genel olarak herkeste Allah Teala'nın kitabında bildirdiği, Peygamberlerinin de haber verdiği şekilde ona cihet ispat ediyorlardı. Selefi salihinden Herhangi bir kimse Allah'ın arşın üzerinde hakikaten istiva etmiş olduğunu inkar etmiyordu. Cihet lafzı yani yön lafzı kitap ve sünnette gelmemiştir. Lakin eğer bununla Allah Teala'nın alemin yukarısında mahlukatından ayrı olduğu ve aleme dahil olmadığı kastedilirse bu da doğrudur. O zaman cihet ile kastedilen olmayan bir iş olur ve alemin dışı cihet olarak isimlendirilir. En layık olanı ise şer'i lafızları kullanmak ulu demektir. Allah'ın ulu sıfatı demektir buna. Büyük tabi imam el Evzayi şöyle demiştir. Biz ve tabiun deriz ki muhakkak ki Allah Teala arşı üzerinde olduğunu zikretmiştir. Sünnette gelen Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına iman ederiz. Seleften birisi Allah semada değildir demediği gibi Allah zatı da her yerdedir veya her mekan ona nispette eşittir de böyle bir şey de dememiştir. Fıtrat deliline gelince, bütün kullar tabiatları gereği allah Teala'ya dua etmek ve yakalamak istedikleri zaman ellerini kaldırırlar ve kalplerini yukarıya yönlendirirler. allah Teala kulların kalplerini duada yukarıya yönelecek fıtratta yaratmıştır. Bu da allah Teala'nın zatıyla bütün mahlukatının üstünde olduğunu göstermektedir. Hafız Ebu Mansur bin el-Velid isnadıyla, Ebu, Ebu Cafer bin Ali el Hemedani'den rivayet ediyor. Ebul Meali el Cüveyni'nin Rahman Arş'a istiva etti ayeti. sorulduğunda şöyle dediğini işittim. Arş yokken Allah vardı dedi ve konuşmasına detaya inmeye başladı. Dedim ki işaret ettiğin manayı anladık. Peki içimizdeki zaruri hissi nasıl bertaraf edebiliriz? Yani zarureten Allah'ın yukarıda olduğu hissi oluyor. Bunu nasıl bertaraf edebiliriz? Şöyle dedi. Bu sözünde ne demek istiyoruz? Dedim ki Allah'ı tanıyan herkes Ya Rabbi dedikçe mutlaka kalbinde zorunlu olarak bir yücelik hissi duyar. Sağda solada dönmez. Biz kendi içimizden böyle bir zorunlu halini nasıl bertaraf edebiliriz? Yani, hani bu e, Eşari imamı tevhid ediyor ya Allah'ın yukarı olmasını. Yani, o işte arş yokken Allah vardı nasıl Allah arşın üzerinde olur e, demeye getiriyor. Ve böyle bir e, düşünceyi biz nasıl savarız? Yani hepimizin içinde Allah'ın yukarıda oluşu duygusu var e, diyorlar. Ağladım ve insanlar da ağlamaya başladılar böyle deyince. Bunun üzerine Ebul Meali eliyle başına vurarak kürsüden indi. Evcüeni inerken şöyle diyordu. Hayret, hayret, dehşet, dehşet. Bundan sonra arkadaşlarımın şöyle dediklerini işittim. Biz onun El Hemedani beni şaşkına çevirdi dediğini duyduk. Yani El-Hemedani'nin bu sözüyle e, şaşkına döndüğünü itiraf ediyor. Şey şunu kastetmişti. Bu, Yüce Allah'ın kullarına fıtri olarak yerleştirdiği bir histir. Onlar bunu bir öğretmenden öğrenmemişlerdir. Yani herhangi birisi öğretmemiştir. Dua ettiğin zaman işte ellerini yukarıya aç, bu yücelik hissini hisset. Bunu herhangi kimse öğretmemiştir. Fıtratlı olan bir şeydir. Bunu kalplerinde Allah Teala'ya yöneldiklerinde hissettikleri bir zaruret olarak görmekteler ve onlar bu zarureti uluvde, yani yüce oluşta, yüksek oluşta görmektedirler. Bu e, uluv sıfatıyla Allah'ın zat sıfatlarından, estağfurullah fiili sıfatlarından, e, bir de kelam sıfatı var, daha başka sıfatlar da var. Kelam sıfatını bir sonraki derse bırakalım inşallah, bugün ders uzadı. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşedvenle ilahe illan tevahdekele ve estağfurke ve tübideyk.